Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehtedihillahu fele ve men yüdlil fele Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerikele. ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Eмма ba'd fe inne estaga'l hadisi ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullü muhtesatin bid'a ve kullü bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fînâr İmam Ebu Abdullah Muhammed bin Nasr el Mervizî'nin Es-Sünne Adlı Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in iman ve itikat akide hususunda izlediği yola dair eserinin tercüme ve e, muhtasar bir şerhini sunacağım inşallah. Ee, İmam Mervezi Hicri 202 ila 294 yılları arasında yaşamış bir alim ve Ehl-i Sünnet vel Cemaatin itikadının ana hatlarını belli eden e, bu gibi Es-Sünne adını taşıyan eserlerden e, ilk eseri yani bu konuda yazılan ilk eserlerden birini kaleme almış birisi. Ee, Türkçede maalesef bu konuda tercüme edilmiş bir kaynak eser yok. Bir İmam Acuri'nin e, Kitabu Şeriası, Lalkayen'in Şerhu İtikadı Ehli Sünne ve'l Cema kitabı, İbn Battah el-Uferî'nin el-İbaniyesi, Hallal'ın Es-Sünnesi gibi veya Herevi'nin Zemmü'l Kelam ve Ehli ve Ehlihi Kitabı gibi bu konuyu içeren bir eser Türkçe'de mevcut değil. Ben de bu konuda Allah izin verirse İmam Mervezi'nin es Suna adlı eserini tercüme etmeye çalışacağım. İmam Mervezi Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesda diyerek rahman ve rahim olan Allah'ın adını anarak ve ondan yardım isteriz diyerek kitabına başlıyor. Daha sonra ilk rivayet olarak Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den şöyle nakilde bulunuyor. Fi hazihil ayah wa'lamu en fikum rasulullah lev yutiukum fi kesirin minel emri anittu." Yani Hucurat suresinin 7. ayetinin meali olan şunu iyi bilin ki aranızda Allah'ın resulü vardır. Şayet pek çok konuda o size itaat etseydi elbette bu size zor gelirdi. Bu ayeti bu ayeti açıklamasa Ebu Said el hudri radıyallahu anh muhtemelen tabiinden olan e, talebelerine, ashabına şöyle demiştir. Haza nebiyyukum ve khiyaru ümmetikum. Fe keyfe İşte peygamberiniz ve ümmetinizin en seçkinleri. Yani işte peygamber Aleyhisselatü vesselam ve onun sahabeleri. <feyfe entüm> ve keyfe Veya ya sizin haliniz nedir? Sizin durumunuz nedir? Yani Ebu Said radıyallahu anh bu sözüyle tabilerine, arkadaşlarına, ashabına nebi Aleyhisselatü vesselam'a uymaları gerektiğini ve bu konuda kitap ve sünneti anlama hususunda ümmetin en seçkinleri olan sahabelerin e, rehber edinilmesini tavsiye ediyor. Daha sonra İmam Şafii'nin şöyle dediğini naklederek ikinci rivayeti zikrediyor. Ve gâle şafii qâle ba'du ehlil ilim ulil emr umera'u seraya rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qâle huve yeşbeh mâ vallahu alim". yani İmam Şafii dedi ki Ulil Emir, emir yetki sahipleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birlik, askeri birlik olarak gönderdiği seriyelerdeki komutanları tayin ettiği emirlerdir demiştir. E, müellif Mervezi de bu doğruya daha çok benziyor. Allah en iyisini bilir ediyor. İmam Şafii'nin, Allah rahmet eylesin, burada kastettiği ayet Nisa Suresi 59. ayetidir. yani ya eyühellezina amenu eteullahi ve etiurrasule ve ulil emri minkum fe in fi şey'in ferudduhu ila llahi verrasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalika hayrun ve ahsenu tevvila. Ey iman edenler Allah'a itaat edin Resule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de Herhangi bir şeyde çekişirseniz tartışırsanız onu Allah'a ve Rasulüne döndürür. Eğer Allah'a ve Ahiret gününe iman ediyorsanız, bu en güzel e, çıkış yoludur, en güzel açıklamadır. İlim ehli, tefsir alimleri, bu ayette kastedilen ulil emr ifadesinde neyin murad edildiği hususunda dört farklı görüş belirtmişlerdir. Bunlardan birincisi, onların emirler, idareciler, komutanlar olduğunu söylemiştir bir grup. Bunu Ebu Hureyre radıyallahu an, İbn Abbas ve bir rivayette Zeyd bin Eslem Sütti ve Mukatil zikretmişlerdir. İkincisi bunların yani Ulil emrin alimler ve fakihler olduğunu söyleyenlerdir. Bu Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın, Hasan Basri'nin Mücahid'in ve diğer bazı tabi'in alimlerinin görüşüdür. Yine diğer bir rivayette İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın e, açıklamasıdır. 3. bir izah Ulul emr ile kastedilenlerin Nebi ve vesselam'ın sahabeleri olduğu şekildedir. Bu da Mücahid'den ve Bekir bin Abdullah el-Müzeni rahimallah'tan e, rivayet edilen bir görüştür. Dördüncü bir görüşte İkrimenin açıklamasıdır ki, bunların Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a olduklarını zikreder. İmam Tahavi, e İmam, evet, İmam Tahavi, Görüş sahipleri, bu zikredilen dört görüş içerisinde doğrusunun, emir ve yetki sahipleri olan idareciler olduğunu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, İtaat ile emrettiği kimselerin eymmetül vulat yani yöneticiler olduğunu, Müslümanların maslahatı için itaat edilmesi gerekenlerin bunlar olduğunu zikreder. i̇bn Kesir de Allah rahmet eylesin tefsirinde ayetin zahirinin her yetki sahibinin hem emirlerin hem idarecilerin hem de alimlerin bu ayetin kapsamına girdiğini e, zikretmiştir tefsirinde. Sonra Mervezi şu şekilde devam ediyor. Lenen menkane Havle Mekke minel Arabi lem tekun tarif imare ve kanatte nefu en yuti ba'daha ba'den ta'at imare. Çünkü diyor Mekke etrafındaki Araplar Mekke civarında yaşayan Araplar emirliği bilmezlerdi. Onlar birbirlerine emirlik hususunda itaat etmekte hoşlanmazlardı. Bundan e, yüz çevirirlerdi. Felem madanetli Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bittaat lem tekun tera zalike yusli gayri Rasul sallallahu aleyhi ve Allah Resulü aleyhissat ve sallama taatle emrolunduklarında ona itaat ettiklerinde böyle bir itaati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına uygun görmediler. Fe <gülüyor> umiru en utu ulil emr izine emmerhum sallallahu aleyhi ve sellem la taat mutlaka. Böylece Allah Resulü aleyhissat ve selamın kendilerine komutan tayin ettiği, yönetici tayin ettiği emirlere itaat etmekle emrolundular. Fakat bu itaat mutlak bir itaat değil bel taatun müstesna minha lehum. Onlar için istisna yapılan bir itaatle emrolundular. Bu istisnada şu şekilde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Fe intenazatum fi şeyin. Herhangi bir şeyde çekişirseniz. Yani inikteleftum fi şeyin. Yani vallahu alem hum ve umera umillezine umiru bi taatihim. Yani kendilerine itaatle emrolundukları, bu idarecilerle, bu yetki sahipleriyle ümmet arasında bir ihtilaf. Meydana geldiği zaman Feruduhi ile ve Rasul, yani mutlak bir itaat değil, bu idarecilere mutlak surette bir itaat değil, onu Allah'a ve Rasul'üne götürmeleri. Doğrusunu Allah bilir. İla maqalallahi ve Rasul, Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulün söylediklerine o meselenin arz edilmesini. Fe inlem yakun ma tenazaw fihi nassan fihima ma, ve la fi huma kıyasen ala ehadihma. Şayet çekiştikleri bu husus, kitap ve sünnette, yani Allah ve Rasulunun söylediklerinde bir nas ile belirtilmemişse, onda bulamazlarsa veya ikisinden birinde bulamazlarsa, rudde kıyasen ala ehadihma. Bunlardan birisine kıyas ile e, meselelerini halletsinler. Burada İmam Mervezi'nin ehli hadisten olan İmam Mervezi'nin kıyas kelimesini kullanması. Fakihlerin ıstılahındaki kıyas değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayetinde bu dini tamamladığını belirtmiştir. Tamamlanan bu dinde Allah Azze ve Celle'nin inzal buyurduğu ayetleriyle ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği gayrimetlu vahiy olan sünnet ile tamamlanmıştır. Ee, en son inen, en son nazil olan ayet Maide Suresi 3. ayetidir. Bugün sizin için dininizi tamamladım buyuruyor Allah Azze ve Celle bu ayette. Dolayısıyla sonradan kıyasla fakihlerin kastettiği manada kıyasla elde edilecek bir hüküm bu dine ne yeni bir hüküm ekleyebilir ne de herhangi bir hükmü çıkarabilir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Lakin müellif mervezi'nin burada kastettiği kıyas şudur. İllet kıyası bazıları... Buna kıyas kelimesini kullandı diye bunu fakirlerin ıslahındaki kıyas olarak ele alanlar bu ayeti e, kıyasın hüccet olduğuna, dinde edileyi şeriyeden olduğuna delil getirmişlerdir. Fakat bu yanlış bir istidlaldir Çünkü kitap ve sünnete bir şeyin arz edilmesi, mukayese edilmesi, eğer Allah'ın kitabında veyahut Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde herhangi bir illet yasaklanmışsa, o illet, hangi maddede, hangi nesnede bulunursa bulunsun, haramlığı söz konusudur. Ama isim zikredilerek. Misali, Allah Azze ve Celle hınzırı ismen zikreder ve yasaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakeza bunu ismen zikreder ve yasaklar. Hınzırda bulunan bir takım illetler, başka bir takım... Hayvanlarda veyahut başka bir takım nesnelerde bulunuyor diyerek e, Allah Azze ve Celle'nin belirtmedi bu illetten hareketle aynı hüküm o başka nesnelere verilemez. Fakat hamr gibi Allah Azze ve Celle aklı örten, şuuru gideren şeyleri illet olarak yasaklamıştır. Haram kılınan içkilerin isimlerini tek tek zikretmemiştir. mesela e, Halkın cin dedikleri tonik, vodka, bira veya rakı gibi değişik isimlerde zikrettikleri hamur türünde olan, sarhoş edici türde olan nesneleri Allah Azze ve Celle tek tek ismen zikretmez. Fakat bu konuda illet yasaklandığı için bu illeti taşıyan her madde bu haramlık kapsamına dahildir. Müellif üçüncü rivayet olarak şöyle zikrediyor. İsa, yegüüle fi kavlihi. İsa diye kastetti. İmam İsa bin Rahüyedir. ona rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle'nin ve ulil emri minkum ayeti hakkında ve sizden olan emir sahipleri ayeti hakkında şöyle dedi: "Qad yümkin en yekune tefsirül ayet ala ulil ilim ve ala umera us seraya. Bu ayetin bu ayette murad edilenin bu ayetin tefsirinin ilim sahipleri olarak yorumlanması da mümkündür ve ordu komutanlarına yorumlanması da mümkündür. Li ennel ayetel vahide yufesiruha'l ulama ala evce. Çünkü alimler tek bir ayeti birden fazla açılardan birden fazla yönlerle izah etmişler, tefsir etmişlerdir. Ve leyse zalike bi ihtilaf böyle bir durum ise ihtilaf değildir vekat kalle süyan bin uyye yineneysefi tefsiril Kur'an'ı ihtililafil iza iza sahhel ka zalik Kur'an tefsirinde eğer bu konudaki görüş sahih ise doğruysa ihtilaf söz konusu değildir ve Kae yine şöyle dedi Eye ku ne şey un es herxilafen fiz zahir Minel hun ne Hunnes kelimesinin zahir anlamı üzerindeki e, farklı açıklamalardan daha zahir olan bir ihtilaf söz konusu mudur? Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Hiye bakarul vahş. Bu yabani sığırdır. Hunnes ile kastedilen yabani sığırdır. Hunnes kelime anlamı itibariyle bir şeyin arkasına gizlenen, saklanan demektir. E, i̇bn Mesud radıyallahu an, Hunnes ile kastedilenin, Yabani sığır olduğunu söylemiştir. Ve gâle Ali radıyallahu anh, hiyen nucum. Ali radıyallahu anh de bunun yıldızlar olduğunu söylemiştir. Ve gâle Süfyan, vekilahuma kilâhumâ yani her ikisi de olabilir, li ennen nücûm, tekannesu bin nehâri ve tazharu billeyl. Çünkü yıldızlar gündüz vakti gizlenir, görünmez olurlar ve tazharu geceleyin de ortaya çıkar görünürler. Vel vahşiye vahşi hayvanlar iza ra'at fil gayzan. Vahşi hayvanlar herhangi bir insan gördüğü zaman çalılıkların, ormanlıkların ve gayriha veya buna benzer şeylerin arkasına gizlenirler. Ve iza lem tera insiyyen, herhangi bir insan görmezse zaharat ortaya çıkarlar. Qale Sufyan yani Sufyan bir uyeyni fe kullu kunnes. Hepsi de kunnes kapsamına girer her iki açıklamada doğrudur diyor. Yine İsak 4. madde olarak Mervezi İsak bin Rahuyye'nin şöyle dediğini zikrediyor. Ve tasdiqu zalike ma an ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fil maun. Yani enne ba'duhum en ba'duhum qale huve zekat ve qale ba'duhum ariyetul meta ve qale ikrime a'lahuz zekat ve ariyetul Bu açıklamaların tasdiki bu açıklamalarımızı doğrulayan husus şudur ki Muhammed aleyhissat ve sevamın sahabelerinden Maun suresinde geçen maun kelimesi hakkında şu açıklamalar gelmiştir. Onlardan birisi burada kastedilenin zekat olduğunu söylemiştir. Bir diğeri Ödünç verilen mal olduğunu, yani yemne'unel maun, mauna engel olurlar, bunu vermezler e, ayet ile kast edilenin zekat vermeyenler veya ödünç aldığı bir malı sahibine iade etmeyenler olduğunu söylemiştir. İkrime ise şöyle der: Allahu zekat ve ariyatul meta minhu. Bunun en üstünü, en e, yüksek değerde olanı zekattır ve ödünç verilen, ödünç alınan bir mal da buna dahildir. Yani her açıklamada. Doğrudur. İsa bin Rahuy diyor ki: "Ve cehhel qaumun hazihi'l Bu anlamlardan gafil kalan, bu manaları bilmeyen cahil bir topluluk, "Fe iza lem tuafiqu'l kelimeti'l kelime, kelimeler kelimesi kelimesine açıklamalar birebir olmadığından, mutamat olmadığından şöyle dediler. "Galu haza ihtilaf." Bu bir ihtilaftır. Bu bir ayrılıktır dediler. Bu onların cahilliklerinden kaynaklanır. Vekat qala el Hasan yani Hasan el Basri dedi ki eee vekat zikira indehu el ihtilaf fi nahfi ma bizim bu anlattığımız şekilde buna benzer bir ihtilaf Hasan el Basri'nin yanında zikredildiği zaman şöyle dedi Innema utiel kavmi min qibali'l icme Bu acemler tarafından acem bir topluluk tarafından getirilen izahlardır yani Arapçayı bilmeyen inceliklerini Arapçanın Arap dilinin lugatının inceliklerini bilmeyen topluluklar tarafından gündeme getirilen e, hususlardır. Buna itibar edilemeyeceğine işaret ediyor Hasan el Basri ve bu bir ihtilaf olarak sayılmaz. İmam Mervezi şöyle devam ediyor. Kabzallahu rasuluhu aleyhi ba'de en ekmele lil muslimine dinehum Fekale el-yevme ekmeletu lekum dinakum ve etmemtu aleikum nikmeti ve raditu lekumul islam Allah Resulü Aleyhissatü vesselam Allah azze ve celle Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemi dinini Müslümanlara tamamladıktan sonra ancak onun ruhunu aldı ve şöyle buyurdu. Bugün sizin için dininizi tamamladım ve üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim, İslam'ı seçtim. Maide suresi 3. ayet. Nezelet ve Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakifun bi arafa, bir Arafat. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Arafat'ta vakfe esnasındayken bu ayet nazil olmuştur. Felem yunzel ba'deha helalun ve la haramun bu ayetin nazlı olmasından sonra ne bir helal ne de bir haram indirilmemiştir. Vereceği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem femate. Yani hacdan döndüğünde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da vefat etti. En son nazlı olan ayet bu idi. Ve emrahumullah tebareke ve taala bil ihtima ala ma ehum anhu ve nehahum an iteferruke min ba'di en ehum en ehumul beyan. Allah azze ve celle Allah Tebaake ve Teala, içtimayı bir araya gelmeyi, cemaat olmayı, Allah Azze ve Celle katından insanlara gelenin üzerinde toplanmayı emretti insanlara ve Nehahum anit teferuki mimbadi enca ehmul beyan, kendilerine beyan, açıklama geldikten sonra deliller geldikten sonra ayrılığa düşmekten onları sakındırdı ve şöyle buyurdu. Va tessimu bi habli Allahi jami'a, vla tefrargu, vizkuru nimet Allahi alikum, in kuntum a, iz kuntum a'da'an, fa ell fa bine gulubekum, bi nimetihı, ikhwanı. Allah Azze ve Celle, ipine topdan simsek sarılır ve ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Hani sizler. Birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birleştirdi ve böylece onun nimeti sayesinde kardeşler olu vermiştiniz. Ali İmran suresi 103. ayet. Ve gale subhanehu ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtalafu min ba'de ma ca'ehul bayyinat. Kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşüp fırkalara ayrılan, bölünenler gibi sakın olmayın. Sakın bu kimseler gibi olmayın. Ali İmran suresi 105. ayet. Ve قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem: "La tuqati'u ve la ve kunu ibadallah ihvana." Allah Resulü Aleyhissatvesam şöyle buyurmuştur. Birbirinizden alakaları koparmayın, kesmeyin. Birbirinize arka çevirmeyin. Allah azze ve celle'nin kardeş kulları olunur. Bunu Buhari ve Müslim Enes bin Malik radiyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Tugata'a birbirinden bağları koparmak demektir. Bu karşılıklı olur. Yani e, hem herhangi bir Müslüman kardeşinizden bağlarınızı koparmayın, alakanızı kesmeyin. Hem de e, herhangi bir kardeşiniz, herhangi bir Müslüman kardeşiniz size böyle bir alaka kesme e, veyahut sırt çevirme, arkasını dönme gibi tavırlarda bulunursa, siz de ona aynısıyla karşılık vermeyin. Siz de aynı şekilde davranarak bağlarınızı koparmayın. Siz de ona sırt çevirmeyin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "La تَغْتَلِفُ فَتَخَلَّفُ قُلُوبَكُمْ buyurmuştur. Yani ihtilaf etmeyin, kalpleriniz de ihtilafa düşer. Bu Müslim tarafından i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten sahip bir isnatla rivayet edilmiştir. Uzun bir hadisin sadece merfu kısmını almış İmam Mervezi burada. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam namazda cemaat saflarının ilerili gerili durduğunu görünce bu şekilde ihtilaf etmeyin yani ilerili gerili durmayın yoksa kalpleriniz de ihtilafa düşer buyurmuştur. Ve zahirdeki, görünürdeki bir ihtilafın kalpleri de sirayet edeceğine işaret etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Men erade bir habuhatin, bir hab, habuhatil cenneti fili elzimil cemaat. Kim cennetin tam ortasını istiyorsa cemaatten ayrılmaz. Bu hadisi de İmam Ahmed bin Hamid, Tirmizi, Ömer bin Hattab radıyallahu anten uzun bir metinle rivayet etmişlerdir. E, Tirmizi sahih olduğunu söylemiş. Şeyh Elbani de bunun sahibi olduğunu belirtmiştir. Diğer bir rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. "Vela ve la tahasidu ve la tadabiru ve kunu ibadallahi ihvana ve la yahill li muslimi <Sessizlik> en yahcure ehahu fevqa salasil leyal." Birbirinize buğz etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah Azze ve Celle'nin kardeş kulları olmuş. Bir Müslüman'a kardeşinden üç geceden fazla uzak durması, küs durması helal değildir. Bu hadisi de sahih bir isnatla Bukhari ve Müslim Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Aynı manada Ebu Hurere radıyallahu gelen diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhissatmesam şöyle buyurur. İyyakum ve zanne fe inna zanne ekzeb hadis. Ve la vela ve la tecessesu ve la tenafesu ve la vela ve la ve tebadiru ve la tedabiru ve kunu ibadallahi ihvana. Sizleri zandan sakındırırım. Yani hiçbir delille dayanmayan, kuruntuya, zorlamalara, delile dayanmayan düşüncelere dalmaktan, bunlara uymaktan sizleri sakındırırım. Zira şüphesiz ki zan, sözlerin en yalan olanıdır. Vela tehassesu. Tehassüs, bir topluluğu gizlice dinlemek demektir. Herhangi bir kavmi, herhangi bir topluluğu gizlice dinlemeyin. Vela tecessesu, yasluluk yapmayın. Yani kusurları araştırmayın. insanların e, gizli hallerini, kusurlarını araştırarak bunların peşine düşmeyin. Vela tenafesu, birbirinizle rekabet etmeyin. Birbirinize çarpışmayın. Yarışmayın. Vela tehasidu, hasetleşmeyin. Vela tebaqidu, birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinizle arka çevirmeyin. Allah Azze ve Celle'nin kardeş kulları olur. وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ وَاَنَّ هَذَا سُرَاتِهِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّغَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِهِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur. İşte muhakkak ki bu, dosdoğru yolumdur, ona tabi olunuz. Yollara tabi olmayın, aksi takdirde bunlar sizi Allah'ın yolundan alıkoyar, ayırır. Size böylece vasiyet, böylece tavsiye ediyoruz. En'am suresi 153. ayet. Fe ahbarana Allahu en tariqehu vahidun mustaqimun. Allah azze ve celle bizlere kendisinin yolunun tek bir tane ve bunun dosdoğru bir yol olduğunu haber vermiş ve en nesubele kesiraten Tesadüf an, e, tesadüf men ittebeh an tarihyle müstakim sünneti beğenelene Nebiysal Allahü Aleyhisselamızlarlık bir sünneti Allah Azze ve Celle e, kendisinin yolun dışında yolların pek çok olduğunu ve bu yollara tabi olanların dost doğru yoldan ayrılacaklarını bildirmiş. Sonra Allah Resulü Aleyhissat ve Selam da aynı şekilde bunu sünnetiyle bize açıklamıştır. Bu mann hadislerden birisi Abdullah bin Mesutradyallahuın de şu şekilde geliyor Hattana <gülüyor> Rasulallah Sallallahu haley ve sellem Hattan sınmale haza sebilullah Allah resul aleyhi sat ve sen bize bir çizgi çizdi sonra şöyle buyurdu bu Allah'ın yoldur sunme Hatte hututen an yeminihi ve şialihi sana ve soluna çizgiler çizdi ve Kale havihi sübül Kulli minha ve ve enne Bu etrafına çizdiği, çizginin etrafına çizdiği yollar hakkında da bunlar da yollardır. Yani En'am suresi 150. ayetinde zikredilen yollardır. Bu yolların her birinin başında bunlara davet eden bir şeytan bulunur. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam En'am suresi 153. ayetini okudu demiştir. Bu Hasan bir isnatla Ahmet bin Hanbelk, Sünenül Kübra'da Nesai, Darimi, Şerh-ü Begavi, Tefsir'inde İbn cerre Taberi ve Es-Sünnet'e İbn-i Asım tarafından rivayet edilmiştir. Hakim'de ayrıca e, Müstedrek'inde i̇bn Ban İbban Sahin'de rivayet etmişler. Hafız Elbani, eee Mişkat, mesabih adlı eserinin tahricinde bunun hasen bir hadis olduğunu zikretmiştir. Aynı rivayeti İmam Mervezi, değişik bir tarikle yine İbn Mesud radıyallahu anh'den sonra Cabir bin Abdullah radıyallahu anhumadan ve İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet ediyor ve şu açıklamaları yapıyor. Fehazaranallahu summa rasuluhu elmuhtesati vel ehwa'is saddet saddet an ittibai emrilla ve sünneti nebihi Allah azze ve celle ondan sonra da Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri muhtesatlardan yani dinde sonradan ortaya çıkarılan şeylerden ve hevalardan Kitap ve sünnete aykırı, kitap ve sünnetten bir delile dayanmayan görüşlerden sakındırmıştır. Ve bu yolların, bu bidatlerin, bu hevaların, kitap ve sünnete aykırı görüşlerin Allah'ın emrine ve Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine uymaktan insanları alıkoyan şeyler olduğunu bildirmiştir. Summe ahberane Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem en Allah'e layed o abdihi mümin, ma ma yübeyin lehu, fi kitabihi ve sünneti nebiyihi. Hatta yezehu ve yunbihahu bil xatari bıkalbihi. Liyatsem liyat liyatsem bi liya, zalke mendaa isşiatine men ile sadi ansebilihi ve antariq merdatihi. Sonra Allah aziz, sonra nebi aleyhissalat ve bizlere Allah Azze ve Celle'nin mümin kulunu kitabında ve peygamberinin sünnetinde kalbinin düşeceği tehlikelere karşı uyarmadan, bu konuda nasihat etmeden, kendisinin razı olduğu yola sarılması için ve şeytanın bu yoldan alıkoymaması için nasihatte bulunarak, e, doğrusunu haber vermiştir. Bunları bildirmeden, bu nasihatleri yapmadan, bu uyarda bulunmadan Allah Azze ve Celle mümin kulunu bırakmamıştır. Sonra İmam Mervezi Nevvas bin Seman radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bizlere naklediyor. Zaraballahu meselen sıratan mustakima Allah Azze ve ala jembay sirati suverun fihi abwabun muftiha ve ala al-abwabi suturun murha ve ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhannas udkhulu s sirata jami'a wa la tata'awwiju wa da'in yatu min fawqa s sirat fa idha irada fataha shay'in min tilkel al-abwab qala Allahu azza wa jalla doğru yolunu şu şekilde misallendirdi, şu örnekle zikretti. Bu örnek bildiğimiz üzere Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Biz anlıyoruz ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gayrimetlu bir vahiy ile bildirilmiştir. Bu yolun, bu dost doğru yolun iki tarafında üzerinde açık kapılar bulunan surlar vardır. Ve kapıların üzerinde sarkıtılmış perdeler vardır. Yolun kapısının üzerinde bir davetçi vardır ve şöyle der: Ey insanlar, hepiniz bu yola girin, eğrilip bürülmeyin. bu yoldan sapmayın. Ve bir davetçi de yolun üzerinden davet eder. Her, e, bu perdelerden, bu kapılardan herhangi birini açmak isterse kul şöyle der: Ve hake, la tiftahu, fe inneke in teftahu telcehu Sakın ha, onu açma, şayet açarsan onun içine girersin. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir misal verdiğini zikrettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bunların açıklamasına geçiyor. Fes-sırat el-İslam. Burada kastedilen sırat, yol, dost doğru yol, İslam'dır. Ves-sutur, <fessirat> hududullah. <el> -islam> yani buradaki perdeler Allah'ın hadleri, sınırlarıdır. Vel ebwabul müftiha, açık kapılar açık kapılar Allah azze ve celle'nin haramlarıdır. Ve zaliket da'i ala res-sırat yolun üzerindeki yolun başındaki davetçi Allah'ın kitabıdır. Ve daha min feuq üzerindeki davetçi ise vaizun vaizullah fi kalbi kulli muslim. Her bir Müslümanın kalbinde bulunan Allah'ın vaizidir. Yani iman etmiş, Müslüman olmuş bir kulun e, sahip olduğu vicdan. Bu vicdanı, bu fıtratı, fıtri vicdanı, bu Allah'ın yasakladığı kapılardan e, haramlarını delmeye karşı, bunu kul istediği zaman ona karşı uyarır bu vicdan ve sakın açma yoksa onun içine verirsin der. Bu sahih bir isnadla Ahmed bin Hanbel, Sünnel-ül Kübra'dan Nesai. Tirmizi İbnebi Asım, Kitab-ı Şeriat'a Acurri ve e, El-Emsal'de Ebu Şeyh'in e, zikrettiği, naklettikleri bir hadistir. Hakim Müstedrek'te e, rivayet edip sayıh olduğunu söylemiş. Hafız Zehebi ile İmam Elbani e, bunun sayıh olduğunu onaylamışlardır. Hakimin bu tasihini doğrulamışlardır. Yine İmam Mervezi Diğer bir rivayete geçiyor. Bu da benzer manada Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh'den geliyor. E, metni tamamen aynı kapsamda olduğu için bu rivayete geçelim. Lafızları aynı. Yine başka bir tarikten aynı hadisi Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh'den kaydediyor. Ve ardından şu rivayete veriyor. Yer İbn-i Ebi Nüceyh en Mücahid fi Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti hakkında İmam Mücahid dedi ki: "Vela tetebi ussübule". Yani az önce okuduğumuz Enam suresi 153. ayetinde geçen "Yollara tabi olmayın". Bu ayette kastedilen yollar, kale el bid'a ve şübuhat, bidatler ve müteşabihlerdir açıklamasında bulundu. İmam Mücahid Enam suresi 153. ayetinde tabi olunmaması emredilen, tabi olunması yasaklanan kişiyi Allah'ın yolundan alıkoyacak olan yolların bid'atler ve müteşabihler olduğunu açıkladı. Yine aynısını başka bir tarikle İmam Mervezi zikrediyor aynı izahı. Ardından Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Galı, <gâli> istirat <-u> muhtadar. Yahduruhu şeyatini yınadun, <yunâdûn> ya abdallah Hellim, ya abdallah Hellim, Hazret Tarik. Yol hazırdır. Şeytanlar bunları hazırlayarak şöyle nida ederler, seslenirler: Ey Allah'ın kulu, bu tarafa gel. Ey Allah'ın kulu, bu tarafa gel. Yol budur derler. Liyasutdu <gülüyor> ansebilillah. Bunu Allah'ın yolundan alı koymak için yaparlar. Fa tesimu Siz ise Allah'ın ipine sarılın. Hablullahi hu ve kitabul kitabulla. Allah'ın ipi Allah'ın kitabıdır. Bunu Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem Fada'ilul Kur'an isimli eserinde e, İmam Mervezi'nin bu e, burada naklettiğimiz eserin e, isnadıyla aynen veriyor. Sahip bir isnadla nakletiyor. Darimi Sünen'in de İbn Türayside yine Fedailu Kur'an adlı eserinde naklediyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'ya kadar ulaşan isnadı sahihtir. Ondan sonra aynısını müellif e, yine sahih bir isnadla Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. E, sonra Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle dediğini naklediyor. "Hablullahil lezi umira bihil Kur'an" Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da yani En'am suresi, Estağfurullah, Alimran i̇mran suresi 103. ayetinde zikrettiği Allah'ın ipi, toptan sarılmasını emrettiği Allah'ın ipi Kur'an'dır demiştir diyor. Yine diğer bir rivayette Abdullah bin Mesud radiyallahu anh, Es-siratul müstakimu huve kitabullah, dost doğru yol Allah'ın kitabıdır demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu gelen rivayette ise "Es-sıratul müstakîmü huvel İslam." Dost yol İslam'dır demiştir. 27. rivayet olarak İmam Mervezi, Ahmet bin Abde'den, o Hamad bin Zeyd'den, o da Asım el Ahvel'den şöyle dediğini naklediyor. "Kale, galelene Ebu'l-Aliye" ebul Ali er riyahi şöyle dedi diyor, bu tabi'in alimlerinden birisidir. Tuallimul İslam fe izâ ta'allemtuhu felâ tergabû anh. İslam'ı öğreniniz, onu öğrendiğiniz zaman ondan yüz çevirmeyiniz. Ve aleykum biz sıratil mustaqim. Size dost doğru yol gerekir, sıratı mustakîm gerekir. Fe innehul İslam. O ise İslam'dır. Vela sırate ve lâ sırate yemînen ve şimâle. Yoldan sağa ve sola doğru sapmayınız, ayrılmayınız. Ve aleyküm bi sünneti nebiyyikum. Size nebiniz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti gereklidir. Ona sarılmanız gerekir. Ve lezi kânu aleyhi min qablu en yakdilû e, sahibehum ve yef'alüllezî fe'alû. Bu yol ki, şunların, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin, arkadaşlarını öldürüp yapacaklarını yaptıklarından önceki yoldur. Sizin sarılmanız gereken budur. Burada e, arkadaşlarını öldürdükleri diye kastettiği Osman bin Affan radıyallahu anh'tır. Yani e, insanlar fitneye düşüp de arkadaşlarını öldürmeden önceki, bu fitneye düşmeden, yapacaklarını yapmadan önceki Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine sarılmanız gerekir. Fe inna qad qara'n min en yaqtulu sahibihum ve men e, ve min qablu en yefalu yefalul yef lezi faalu bi 15 senet ve iyi iyyakum hazihil ehwa illati telga baynennasi el adavete vel bagda diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i bunlar arkadaşlarını yani Osman bin Affan öldürmeden 15 sene önce yapacaklarını yapmadan 15 sene önce okuduk sizleri bu hevalardan şu sonradan çıkan kitap ve sünnete uymayan nebi aleyhissatve Vesselam'ın ve o ilk sahabelerinin üzerinde bulunmadığı, onların onaylamadığı, onların tasvip etmedikleri şu görüşlerden sakındırırım ki bu görüşler insanlar arasında düşmanlık ve kin, nefret atar, nefret sokar. Ee, sonra bunu Ebu Aliye'den naklettikten sonra e, Asim el-Ahvel diyor ki: "Fehbertu bihil Hasan." Yani Hasan el-Basri'ye bunu haber verdim. Feqale o da dedi ki: Sadaka ve nasaha. Doğru söylemiş ve size nasihat etmiş. Ve haddestu bihi hafza binti sirin fe bi ehli ente hel bi haza muhammeden yani e, bunu hafza binti sirin dedi ki bunu Muhammed'e bildirdin mi? Burada Muhammed diye kastetti. Muhammed bin Sirin rahimeullah'tır. Ben de hayır dedim diyor. Galet bunun üzerine dedi ki, فَهَدِّثُهُ اِيَّهِ Bunu ona mutlaka bildir. Bunu mutlaka ona söyle dedi. Evet, sonra Asım el-Ahvel'den yine Ebu'l-Aliye'nin Allah Azze ve Celle'nin اِهْدِنَصْصِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Fatiha Suresi 6. ayetinde geçen bizi dosdoğru yola ilet, hidayet et ayetinde bu ayet hakkında şöyle dediğini naklediyor. Hüve'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Ebubekr ve Umer, radiyallahu anhuma. Allah azze ve celleden bizi hidayet etmesini istediğimiz bu dost doğru yol peygamber aleyhissalatu vesselam ve onun iki arkadaşı Ebubekir ile Ömer radiyallahu anhumadır dedi diyor. Kale fezekker tu fezekertu Hasan fekale sadaka Ebul Aliye ve nasaha. Bunu Hasan el Basriye Anlattığım zaman dedi ki doğru söylemiş ve Ebu Aliye güzel bir nasihatla bulunmuş dedi. Bunu sahip bir isnatla İbn e Hatim tefsirinde yine e, İbn Cerret Taberi Câmiü Beyânil İlim e, Estağfurullah Câmiü Beyan adlı tefsirinde rivayet etmiştir. Hakimde müstedrekinde Ebu Aliyeden Ebu Aliye bunu İbn Abbas r.a. numaya dayandırarak İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın sözü olarak e, nakleder, Müstedrekte ve sahih olduğunu söyler. Zehbi de e, onun tasihini onaylar. Evet, Mervezi 29. rivayet olarak zayıf bir e, rivayet naklediyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan Yezid bin Merset e, radıyallahu anh'ten Yezid bin Merset e, tabinden bir alimdir. Allah Resulü ve Vesselam'a yetişmemiştir. Bu sebeple rivayet zayıftır. Yine isnadında el bin ata vardır. Bu da e, cerh ve tadil olarak durumu bilinmeyen bir ravidir. Şeyh Elbani bunu silsiletü zayıfe de zikrettiğinden dolayı bunu tercüme etmeden geçiyoruz. Kafa karıştırmaması için. E, bu hadiste bu zayıf olarak e, zikrettiğimiz, zayıf olduğunu söylediğimiz bu hadisin manası El-Evza'in'in açıklaması olarak gelmiş. Bu da yine zayıf bir isnatla geliyor. Isnat'ın da Suveyt, Eyüp bin Suveyt olduğundan dolayı Elbani bunun da zayıf olduğunu söylemiş. Zayıf rivayetleri atlıyoruz kafa karıştırmaması için. İshak bin Halef'in Hasan bin Hay'dan, Tabi'in alimlerinden el Hasan bin Hay'dan gelen bir rivayeti var. Bunun da isnadında İsah bin Halef'in cerh ve ta'dil olarak durumu bilinmediğinden bir problem var. Fakat bu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a nispet edilen bir söz olmadığından ve mana olarak sahabelerden ve tabiinden bazı kimselerden de geldiği için bunu nakletmekte inşallah sakınca yoktur. Şöyle demiş. İnnel muslimune al-İslami bi menziletil hısn Müslümanlar muhakkak ki İslam üzerinde ancak bir kale mesabesindedirler. Feiza akdesel müslim hadesen. Sagere İslam'e İslam Herhangi bir Müslüman herhangi bir yenilik, yeni bir bidat ortaya çıkarırsa İslam'da kendisi tarafından bir gedik açılır. Feiza akdesel Müslimun kulluhum Fe'sbeta ente alel emri lezi eğer bütün Müslümanlar Müslümanların hepsi bidat çıkaracak olurlarsa yenilik çıkaracak olurlarsa yeni bir şeylere tabi olurlarsa fe'sbeta <gülüyor> ente sen sabit ol neyin üzerinde alel emri lezi şu durumun üzerinde ki lev ictemeu aleyhi lagametlini lillahi bil emri lezi eradehu min halqihi eğer ona sarıldıkları takdirde Allah azze ve Celle'nin kullarından dilediği dini ikame edilmiş olur. O din yerine gelmiş olur. İşte toplan sarılmaları gereken bu dine sarıl sen bunun üzerinde ol. La yutel İslam'a min kıbelik. Kendi tarafından yeni bir şey ortaya çıkarma İslam'da. İslam'a yeni bir şey katma. 32. rivayet olarak Ebu Ümeyye Şabani şöyle dedi: "Laqaitu Ebu Sa'lebetü'l-Hüseni radıyallahu anh fesa'eltu an kavlihi: Ya eyyuhellezîne amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men lalle izhtedeytum." Ebu Sa'lebetü'l-Hüseni radıyallahu anh ile karşılaştım, bu sahabeden bir zat. Ve ona Allah azze ve celle'nin Maide suresi 105. ayeti olan şu kavlini sordum. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz hidayet üzere olursanız yoldan sapanlar size hiçbir zarar veremezler. Fekale emma vallahi laqad sa'iltu anha khabiran sa'iltu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale Vallahi ben de bunu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sormuştum. O da şöyle buyurmuştu. Temiru bil ma'ruf وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت شحا متاعا وهوان متتبعا ودنيا مسترهه وإجابه كل ذي رئي برئي في عليك نفسك وإياك وامر الاوام وامر الاوام فإن فإن من وراءكم ايام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للامل فيهم misli ecr-i hamsine raculen yaamelune misle ameli. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu ayetin sormasındaki maksadı anlayarak bilakis sizler iyiliği emredin ve kötülükten yasaklayın. Çünkü ayetin zahirinde e, ey iman denilir siz kendinize bakın. Yani herhangi bir iyiliği emretme veya kötülüğü yasaklamada bulunmanıza gerek yok gibi bir mana e, zahirinde bulunduğundan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. "Bilakis siz iyiliği emredin ve kötülükten yasaklayın. Fe izara ait Şayet e, boyun eğdiren bir cimrilik görürsen ve heven muttabian, tabi olunan bir heva, yani kitap ve sünnetten kaynaklanmayan e, şahsi hislere, şahsi duygulara tabi olunduğunu görürsen ve dünya müessiraten dünyanın tercih edildiğini" Ve icab-e kullizi Her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiği, ondan başkasını kabul etmediği böyle bir durumu görürsen, fe aleke nefsik Sen kendine bak, kendini kurtarmaya bak ve iyyake ve emrul avam. Toplumun genelinin durumunu bırak. Bu sana düşmez. Fe inne min Muhakkak ki sizin arkanızdan. Öyle günler vardır ki sabır günleridir Bunlar fihinle Yani bu günlerde e, kişi bir kor parçasına tutunmuş gibi olur il amil fihim Onların arasında amel eden misli Ecri hamsine raculen ya melu ne misle ameli amel ettiği miktarda sizden e, 50 kişinin Ecri gibi Ecir kazanacaktır dediler ki hamsinminhum onlardan yani e, sahabeden sonraki dönemlerdeki insanlardan herhangi birinin 50 kişilik herhangi 50 kişinin ecri gibi mi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki ne mümkün. Hayır sizden yani sahabelerden 50 kişinin ecri gibi ecir kazanacaktır buyurmuştur. Aynı hadisi Mazin e, bin Sa'sa oğullarından olan Utbe Gazvan radıyallahu anh'a ulaştırdığı bir isnatla İmam Mervezi'yi zikrediyor. Ee, ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. İnne min vera ekum eyyâmus sabr. Şüphesiz kesin arkanızdan sabır günleri gelecektir. Lil mütemessike fîhinne yevme izin bima entum aleyhi ecru hamsîne O günlerde, bu sabır günlerinde, sizin üzerinde bulunduğunuz yola sarılan, bu nasım sarılan kimseler için sizden 50 kişinin ecri gibi ecir vardır. Dedi ki: Ya nebiyyallah yalla evminhum, Ey Allah'ın peygamberi, onlardan mı? Yani onlardan 50 kişinin ecri mi? Gale bel minkum. Buyurdu ki: bilakis sizden 50 kişinin ecri gibi. Evet, bu iki rivayet isnatlarında Ufak tefek zayıflıklar vardır fakat şahitleriyle şahit rivayetlerle yani destek rivayetlerle isnadı kuvvetlenerek hasen derecesine çıkmaktadır. Bunları e, Elbani, Selim bin İd El Hilali e, rivayet yollarını çıkararak bunların hasen derecesinde olduğunu açıklamışlardır. İbn Mesud radıyallahu anh'ten sahih bir isnatla şahidini e, bezler. Taberani Mucemül Kebir'de rivayet etmişler. Heysemi Mecmu-ü Zevaid'de Bezzar'ın ricali sahihin ravileridir demiş. Nasurettin Elbani'de silsiz de ü sahihada bunun isnadının sahih olduğunu zikretmiştir. Diğer bir şahidini de zikreder. Ebu Salebe hadisini az önce tercüme ettiğimiz Ebu Salebe hadisini de buna şahit olarak zikreder. Mervezi bu rivayetleri zikrettikten sonra şöyle diyor. Ve medahallahu azze ve celle ellezine qubilu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ma'eda ilehim anilla ve esna aleyhim ve humul muhacirune vel ensare min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve darabe bihim mesel fit-tevrati vel incili feqal Allah azze ve celle Allah Resulü ve Vesselam'dan Allah Azze ve Celle'nin katından getirdiklerini kabul eden bu sahabileri övmüş, onları sena etmiş ki onlar Allah Resulü ve Vesselam'ın muhacirden, icret eden ve onlara yardım eden ensardan olan sahabileridir. Bunları Tevrat ve İncil'de e, misal olarak zikredildiğini belirtmiş ve şöyle buyurmuştur. Muhammedun Resulullah vellezina ma'ahu al alel kuffar ruhmau beynehum Yani Fetih Suresi'nin 29. ayetini zikrediyor. Müellif Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın resulüdür lezine ma'hu onunla beraber bulunanlar yani sahabeleri eşiddao alel kuffar kafirlere karşı şiddetlidirler, serttirler. Ruhmau beynehum kendi aralarında ise merhametlidirler. Ee, bu şekilde devam ediyor. Sonra Fetih suresinin yine 18. ayetini zikrediyorum müellif. Laqad radiyallahu anil mu'mineena iz o tahtesh-şecere. Ağaç altında sana biat eden o müminlerden Allah azze ve celle razı olmuştur. Fehum hucce ala halqihi ba'de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onlar ki Allah azze ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Mahlukuna ah, yarattığı halkına karşı kucetidir delilidir. Yü edu ne anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma etda Allah azze ve celle katından e, kendilerine Rasul ne ilettiyse bunları alırlar kabul ederler eda ederler yerine getirirler. Li en nehu biza çünkü bununla emr böyle emretmiştir Allah azze ve celle. Fakale Allah resulü ale sattu bunu şu şekilde teşvik etmiştir. لِيَبْلُغَ الشَّهِدَ de minkumel gayib. Sizden şahit olanlar, gayip olanlara, yani burada hazır bulunanlar, benim sözlerimi iştenler, burada bulunmayanlara sözlerimi iletsinler, ulaştırsınlar, tebliğ etsinler. Bu hadis, uzunca, biraz daha uzun bir metinle Bukhari ve Müslim tarafından Ebu Bekir radiyallahu anh'den rivayet edilmiştir. O, orada hatırlarsanız rivayette şüphesiz e, nice taşıyıcı ilim taşıyıcısı vardır ki kendisine ilim taşınan kimse bu ilmi taşıyandan daha fakih, daha anlayışlı olabilir buyuruyordu. Fe alamin ala minhaji onlar peygamberlerinin yolu üzerinde onun koyduğu metot üzerinde devam etmişler. Muttabiine hükmül Kur'an ve sünnetir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve Celle'nin Kur'an'daki hükmüne ve Resul Aleyhissatve Sallam'ın sünnetine tabi olmuşlardır ve medaha humun Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem fekale khayrun nasi qarni Nebi Aleyhissatve Sallam da onları övmüş ve insanların en hayırlıları benim asrımdakiler buyurmuştur. Ve emera bi ittibai sunnetihi ve sunnetil hulefai'r raşidin el mehdiyne ba'dehu. Hem kendi sünnetine hem de kendisinden sonra hidayet olunmuş raşid halifelerinin sünnetine uyulmasını emretmiştir ve hazara ümmetihi'l muhtesatilleti ahtasat ba'dahu ve ahbara enneha bid'ah ve ümmetini dinde sonradan kendisinden sonra çıkarılan şeylerden sakındırmış ve bunların birer bid'at olduğunu haber vermiştir. Evet. Nitekim bu husus İrbad bin Sariye Es-Sulemi radıyallahu anı tarafından rivayet edilmiştir. O diyor ki: "Vazena Rasulullah sallallahu aleyhi zaten belîğaten. Allah Resulü aleyhissalâtü selam belîğ bir vaazda bulundu bize. Zerafet minhel uyun bu vaazdan dolayı gözler yaşardı. Ve vecelet minhel kulub bundan dolayı kalpler ürperdi. Fakala qail e, bir kimse dedi ki: Ya Resulallah Ken Hazilme Uzatil Resulü bu ve az bu nasihat sanki veda eden bir kimsenin vasiyeti gibi. Femeazatu Ahed ilayne fagale. Bize e, neyi ahd ediyorsun, Yani neye sarılmamızı, e, ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsun? Dedi. O da şöyle buyurdu. Usiqun bi takwala. Allah azze ve celle'den korkmanızı size tavsiye ederim ve aleyküm bissem ve taa. Sizlere işitmek ve itaat etmek düşer ve inka ne abden habeşiyen. Habeşli bir köle olsa dahi. Ve innehu men ya'işe minkum feseyera ihtilafen Muhakkak ki sizden her kim yaşarsa benden sonra yaşarsa pek çok ihtilaflar görecektir, karşılaşacaktır bunlarla. Ve aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefa'ir raşidin el mehdi sizlere benim sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerimin sünnetine sarılmanız düşer. Allahu aleyhi bin nevaciz azı dişlerinizle ona sarılınız. Onları ısırınız, sıkı tutununuz ve iyyakum ve muhtesatil umur. Sonradan çıkarılan işlerden, yani dinde sonradan çıkarılan şeylerden sakının. Fe inne külle muhtesetin bid'at'in Şüphesiz ki bütün sonradan, dinde sonradan çıkarılan şeyler bid'attir ve külle bid'atin valale ve her bid'atte sapıklıktır. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylemiştir. Evet, müellif Mervezi Rahimallah şöyle devam ediyor. Ve zemmallahu... Men ahtese minel ümemil madiyeti fi dinillahi male müezzim bihilla Allahu azze ve celle geçmiş ümmetlerden Allah'ın dininde kendilerine izin Allah'ın izin vermediği şeyleri ortaya çıkaran kimseleri kınamış, zemmetmiştir. Fehazzeran Allah fehazzerana en nekune mislehum. Bizleri onlar gibi olmaktan sakındırmıştır ve ahbara ennahu kad nehahum en yekulu alallahi illa'l hak. Ve onları Allah Azze ve Celle hakkında haktan doğrudan başkasını söylemekten yasaklamış ve nehane an mislimane hahum an. Onları yasakladığı şeylerin aynısından bizleri de yasaklamıştır. Fekale ve şöyle buyurmuştur: Şere'u lehum minet dini ma'lem yezmihillah. Şura suresi 21. ayetinde. Onlara dinden Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği şeyi şeriat kılan kimdir? Feşara Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem esşerai ve sennes sünen izni Rabbihi ve vahyihi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir takım şeriatlar ve sünnetler koymuştur. Allah Azze ve Celle'nin, Rabbi Azze ve Celle'nin izniyle ve onun vahyiyle. La min tilkai nefsihi kendi nefsinden değil hevasından değil ve şehide bizalike ve şehadallahu bizalike fekale eee Allah azze ve celle buna şahitlik ederek şöyle buyurmuştur. Ma sahibukum ve ma gava ve ma yantigu ani'l heva inhu huve illa vahyun yuha. Evet Necm suresi 2 ila 4. ayetlerini zikrediyorum müellif arkadaşını sapmamış ve yolunu şaşırmamıştır. Onun konuştukları hevasından değildir. Ancak kendisine vahyedilen vahiden ibarettir onun konuştukları. Ve qale: Ya ehlel kitabi la taghlu fi dinikum ve la taqulu alallahi illa hakka. Ey ehli kitap, dininizde aşırılığa kaçmayın ve Allah azze ve celle hakkında haktan başkasını söylemeyin. Bu da Nisa suresi. 171. ayet. Yine A'raf suresi 169. ayetini zikrediyor İmam Muhammed bin Nasr el-Mervezi rahimehullah. Elem yukhaz aleyhim mithaqu'l kitabi en la yaqulu alallahi illa'l hakka ve darasu ma fiih. Evet, onlardan Kitaba dair misak alınmamış mıydı? Ne üzerine Allah azze ve celle hakkında haktan başkasını söylememek üzerine müellif diyor ki Fehazarena en nekune mislehum. Allah azze ve celle böylece bizleri onlar gibi olmaktan da sakındırıyor. Li enna veresena'l kitabe kemaa veresuhu. Çünkü bizler de onların kitaba varis oldukları gibi varis olduk ve deresnahu kemaderasuhu onların ders yaptığı gibi bunları e, aldık. Simme ahberen nebi sallallahu aleyhi ve sellem enna senestenne bi sunnetihim nebi aleyhissalatu vesselam da bizlere kendisinin sünnetine tabi olmamızı onun sünnetini sünnet edinmemizi ve a asarehum onların eserlerine ve yebtedu ba'duna kemâ o. onların bidat çıkardığı gibi bidat çıkarmamamızı onların yollarına tabi olmamamızı haber verdi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem bunların gerçekleşeceğini bu ümmette gerçekleşeceğini bizlere bildirdi. Şöyle buyurdu. Le terkebenne min menkana qablikun Muhakkak ki sizler sizden öncekilerin sünnetlerine, onların adetlerine tabi olacak, bunları işleyeceksiniz. Evet, bu sahih bir hadistir. Burada noktalayalım inşallah bugünlük İmam Mervezi'nin Es-Sunne adlı eserinin ilk dersi olarak burada bitirelim. Allah izin verirse önümüzdeki dersimizde 36. maddeden itibaren kitabın 36. maddesinden itibaren devam edeceğiz. Subhanakallahumme ve bihamdik ve eshedu enla ilahillantebatek ve estafrukebat ve etubu ilek.